E, bugünkü şartlarda düşündüğümüzde bunu anlamakta zorlanırız. E, kredi kartı var, e, tuşa basıp ödeme yapıyorsun. Dolayısıyla ne yolcunun ne zorluğu var ki şimdi? Ama bundan e, çok değil, 30 sene önce İstanbul'dan Kars'a gidecek birisi, mesela e, gece yarısı.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 Dolayısıyla zengin çocuğu olmak zengin olmak değildir. Bir e, zenginin çocuğu reşit olduktan sonra yani adam bir yerine geçtikten sonra kendi hesabının adamı olduğundan heyni hacette ona zekat verilebilir. Ama reşit olmamış çocuk